Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Gerçeğin Peşinde Yazan Sinan Polat, Dramaturk Oytun Şahin, Yöneten Volkan Özgümeç, Yapımcı Engin Demiray, Efektör Hamit Çelik. Oynayan Sanatçılar: Kadın Özlem Ersönmez Adam Arif Soysalan, Yabancı. Okan Şenozan, Sekreter Gaye Alacıcı Artık ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Neden hala aynı şeyleri soruyorsun? Bıkmadın mı? Arkadaşlarımızın önünde ne hale düştük? Yemeği rezil ettin. Ya demek ben rezil ettim öyle mi? Halbuki sana basit bir soru sormuştum. Cevabını vermen yeterliydi. Ama beyimiz yine her zamanki havasıyla... ...böyle bir sorunun ne yeri ne de zamanı hayatım. Neden başka şeyler düşünmüyorsun? Bozuk plak gibisin diyor. Of. Bozuk plak gibi ha? Of. Ofmuş gel de deli olma. Artık yeter bu kaçıncı bana söyler misin sana söyledim bilmeni gerektirecek hiçbir şey Bak ben karınım ve seninle ilgili olan şeyleri bilmek hakkım ama sen bana hiçbir şey anlatmıyorsun neden he hiç olmazsa nedenini söyle Geçmişimi kurcalamaktan ne zaman vazgeçeceksin çok sıkıldım ben bunlardan Sen bana anlatana kadar vazgeçmeyeceğim sorularımdan kurtulmanın tek yolu var Neymiş o Anlatmak Bilmen gereken bir şey yok ki daha ne kadar söyleyeceğim ne olur kapat bu konuyu ve bir daha açma Tabii siz nasıl isterseniz beyefendi Hayır efendim kapatmıyorum anlatacaksın Yoksa Yoksa ne Bence senin bir hava değişikliğine ihtiyacın var Git bir tatil yap dinlen eğlen kurtul bu saçmalıklardan Bir geçmiştir tutturmuşsun her gün aynı konu bıkmadın mı Bıkmadım anlıyor musun bıkmadım Öğrenmeye de kararlıyım Ne anneni tanıyorum ne babanı Yolda görsem tanıyamam Düğünümüze de gelmediler Hangi koşullarda evlendiğimizi unutuyorsun Unutmuyorum Unutmam imkansız Bak neredeyse on yıl olacak evleneli İnsan hiç merak etmez mi Ziyaretlerine gelmez mi Oğlumun karısı nasıl biri diye merak etmez mi Ben fotoğraflarımızı göndermiştim <gülüyor> Fotoğraf Annenin babanın bir fotoğrafı bile yok elinde Peki Kardeşin var mı Al. Cevap yok bu nasıl bir evlilik ya? Dök işini dök. Dök de rahatla. Yok gizli bir şeylerim varmış. Yok sana güvenmiyormuşum. Söyledim bunların hepsi kuruntu. Peki. Dünya kadar param varken... ...niye bir şirkette danışmanlık yapıyorsun? Neden kendi işini kurmuyorsun? Hem bu kadar parayı nereden buldun? Ha? Nasıl kazandın? Evlenirken param olduğunu biliyordum. O zaman bir şey sormadığında şimdi neden soruyorsun? Çünkü benden her şeyi gizleyeceğini bilmiyordum. Bilemezdim. ...anlatırsın diye bekledim. Ama hiçbir şey anlatmıyorsun. Gereksiz yere kendini de beni de yıpratıyorsun. Gizlediğim bir şey yok. Hayatıma bir hayalet gibi girdin. Tanımadığım bilmediğim bir adamla evliyim. Ben aşık olduğun adamım. Bilgisayarına dokunamam. Mektuplarını açamam. Bir kasam var gizli. En çok da benden gizli. Ben de bütün bunlara kızıyorum. Sırlarla dolu bir kocam olmasına kızıyorum. Ama kocamın umurunda mı? Tabii ki hayır. Of şu yoğunluğumun içinde bir de bunlarla uğraştırıyorsun beni. Yetiştirmem gereken bir iş var. Önümüzdeki hafta araştırmamı bitirmem gerekiyor. Daha rapor hazırlayacağım. O yüzden zamanımı daha fazla harcama lütfen. Aa, demek benim sıkıntılarım senin için boşa harcanan zaman öyle mi? Yeter artık. Bence de yeter. Dediğim gibi benim çalışmam gerek. Sen de döndüğümde bu konuları kapatmış ol. Ne yapıp edip her şeyini öğreneceğim göreceksin. Ya sen anlatacaksın ya da ben bir yolunu bulup öğreneceğim. ...bazayar niye internete bağlanmıyor şimdi? <Gülüyor> bu kaçıncı deneyişim? <Gülüyor> e, şu yan masadaki adam bağlanmış ama. <Gülüyor> Neyi eksik yapıyorum peki? <Gülüyor> şu halime bak evden kaçan yeni yetmelere döndüm. Ama nereye kadar? Artık bu işi kesin olarak bitir ...uzatmanın anlamı yok. Çünkü hanımefendinin vazgeçmek gibi bir niyeti yok. Geçmişimle ilgili hiçbir şey öğrenmemeli. Keşke sorular sormaya başladığında uydursaydım bir şeyler. Bağlan artık şu internete. Yine olmadı. En yardım istemek galiba. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Sizi duymadı. <gülüyor> e, ...kalabalık tabii. Kablosuz bağlantı tuşu. Efendim? Kablosuz bağlantı tuşuna basmamışsınız. Ah evet. Dalgınlık işte. Kafam biraz karışık da. Heh. Oldu. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> bir şey değil. Yetiştirmem gereken bir rapor var. Onu düşünmekten kafamı toparlayamıyorum. Böyle durumlarda yapılacak en iyi şey... ...bir iki gün uzaklaşıp kafanızı dinlemektir. Ama sizin yoğunluğunuzdaki insanlar... ...genellikle kendilerine zaman ayıramaz. Çok doğru. Aslında karım tatile gidiyor... ...onunla birlikte gidebilseydim... ...çok iyi olurdu. Hmm. Çocuğunuz var mı? Çocuk? <gülüyor> Bu yoğunlukta insanın çocuk düşünmesi imkansız. <gülüyor> Haklısınız. Benim evlenmeye bile zamanım olmadı. İş hep önce geldi. Belki ben de hiç evlenmemeliydim. Bilirsiniz... ...kadınlar kendilerine zaman ayırmayan erkeklerden pek hoşlanmaz. Bilmez mi? İnanın satın almak istediğim eve bile gidip bakamadım. O yüzden ne azarlar işittim karımla. Zamanım yok dedikçe onu ihmal ettiğimi söyledi durdu. Ya. Evli erkeklerin işi gerçekten çok zor. E, niye böyle masadan masaya sohbet ediyoruz? Buyurun birlikte oturalım. Kahve ikram edeyim mi size Çok teşekkür ederim İşim bitti kalkacağım şimdi Bir iş görüşmesi için mail göndermem gerekiyordu Onu hallettim Aa, İş başvurusu mu yapıyorsunuz İş başvurusu Evet Evet evet Onun gibi bir şey O zaman iyi akşamlar size Aa, Yardımınız için de teşekkür ederim Rica ederim Benim de çenem düştü İlk defa karşılaştığım bir adama Ne diye söz ettim ki bunlardan Keşke söylemeseydim. Neyse. İyi ki detay vermedim. İyi akşamlar. Ben çıkıyorum. İyi akşamlar. Acaba az da olsa bir şeyler anlatsam mı... ...geçmişimle ilgili? Sus olur... ...çenesini kapatır belki. Ben de rahat ederim. Ha. Evet. Bu arada cevap da gelmiş. Bakalım ne diyor. Güzel İşi kabul etmiş Benden kesin haber bekliyorum Eğer sorular sormaya devam eder Bardağı taşırırsa Başka şansım kalmayacak Bakar mısınız Bana bir kahve Ama Nasıl diyeceğim ben Tamam karımı öldürebilirsin Efendim? Neredesin? Arabadayım, işe gidiyorum. Canım, üzgünüm, çok üzerine geldim. Ama lütfen sen de beni biraz olsun anlamaya çalış. Peki, daha anlayışlı olmaya çalışırım. Seni çok seviyorum. Ya sen? Ben de canım. Kapatıyorum, hoşça kal. Tamam, tamam. Evde görüşürüz o zaman. Hadi, çabuk olsana. Kırmızı yanacak şimdi, Fatih. Geç hadi geç geç. Kahretsin duruyor ya. Hadi. Ah, hay aksi. Bir kazamız eksikti. Ne diye durursun sanki. E, geçeceğinizi sandım. Kusura bakmayın. A, a, siz. Kaza mı? Yapacak bir şey yok. E, tekrar karşılaşmamız biraz tatsız oldu. Gerçekten kusura bakmayın. Önemli değil. Öyle pek bir hasar da görünmüyor zaten. Sizi de yolunuzdan alıkoydum. Önemli değil, önemli değil. Ha, galiba iş yeriniz buralarda. Evet, işe gidiyordum. Çalıştığım şirket az ileride. Kazayla ilgili olarak ne yapabilirim? Hiçbir şey. Ben hallederim, sorun değil. Ha, yok, olur mu canım öyle şey? Hasarı ödemek istiyorum. Gerçekten gerek yok. Önemli bir hasar değil zaten. O zaman şöyle yapalım. Bir gün iş yerime gelin. Bir kahve ikram edeyim. Kartımı vereyim size. Buyurun. Heh, teşekkür ederim. Yatırım danışmanı. Hmm, demek yatırım danışmanısınız. Ha, tesadüfe bakın. Benim de tam sizin gibi birine ihtiyacım vardı. Eğer e, vakit ayırabilirseniz. E, tabii ama ben şirketler üzerinde çalışıyorum. Bireysel danışmanlık uzmanlık alanım değil. Ama yine de kahve içmeye geldiğinizde... ...sizin için yapabileceğim bir şey var mı bir bakarız. Aa, ben sizi zor durumda bırakmak istemem. Yok yok hayır hayır. Eh peki o zaman ilk görüşmek üzere. Arabayı dikkatli kullanın. <gülüyor> i̇yi günler, iyi günler. Sabah telefonda sesim pek iyi gelmiyordu. Benim yüzümden değil mi? <gülüyor> Özür dilerim. Şimdi nasılsın? Beni çok üzüyorsun. Ama geçmişini merak etmem. Sence de normal değil mi? Hele de sen bir şeyleri bu kadar gizli tutmaya çalışırken. Geçmişimi neden bu kadar kurcaladığını hiç anlamıyorum. Ondan daha anlaşılmazı... ...yıllarca tek bir soru sormayıp her şeyi kabul edip... ...şimdi sorular sormaya başlaman. Ne oldu da geçmişim bu kadar önemli bir hale geldi? Hiçbir şey olmadı. Farkında değil misin? Sen ve ben... ...karanlık ve aydınlık gibiyiz. O yüzden öğrenmek istiyorum. Başka bir nedeni yok. Anlaşıldı. Beni üzmeye devam edeceğiz. Bunu seni üzmek için yapmıyorum ki. Ama sen böyle davranarak beni üzüyorsun. Çok yoğun bir gün geçirdim ve raporu yetiştirmek için çalışmam gerekiyor. Yemek hazır olana kadar biraz dinlen istersen. Yemekten sonra çalışırsın ha? Söz veriyorum. Seni rahatsız etmeyeceğim. Yok bir an önce çalışmaya başlasam daha iyi olacak. Çalışma odasına çıkıyorum... Yemek hazır olduğunda inerim. Tamam canım. Aa, az daha unutuyordum. Bugün biri aradı seni. E, kim olduğunu sormadın mı? Kahve içmeye davet etmişsin şirkete. Yarın gelecekmiş. Ha, tamam anladım kim olduğunu. Sabah arabasına çarptığım adam. <gülüyor> ne? Kaza mı yaptın? Ciddi bir şey yok. Öndeki arabaya hafifçe çarptım. Of. Benim yüzümden mi yoksa? Hayır hayır senin ilgisi yok. Benim dalgınlığım ve dikkatsizliğim. Ya sana bir şey olsaydı? E tamam ama ben iyiyim. Boş ver şimdi kazayı. Tatil konusunu düşündün mü? Gidecek misin? Gitsem iyi olacak galiba. Bence de. Dinlenirsin, rahatlarsın. Ay keşke sen de gelebilseydin. Keşke. Peki tatil şansı mı? ...yurt dışında kullanabilir miyim? E, tabii ki nasıl istersen. <gülüyor> Yarın her şeyi hallederim. Aa, olur mu öyle şey? O kadar işin arasında bir de benim tatilimle mi uğraşacaksın? Canım, ben sekretere söyleyeceğim sadece. O her şeyi halleder. Yalnız benim seçimime güvenmen gerekiyor. Gideceğin ülkeyi, kalacağın yeri... ...her şeyi bana bırakacaksın. Tamam mı? Tamam canım. Sen nasıl istersen. <gülüyor> Anlaştık o zaman. E, ben yukarı çıkayım artık. Peki ama üstünü değiştir istersen. Ee, haklısın. Bakalım bilgisayarında neler var. Bir şey bulabilecek miyim? Üf, çabuk olmam gerek. İy, i̇ki saatte açılır şimdi bu da. Hadi açılsana. İy, açıl. Biliyor musun A tatile <gülüyor> birlikte? Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Tabii anlamalıydım. Bilgisayarı karıştıracaktın değil mi? Hayır ben... Sen... Bak sana ne diyeceğim... Bilgisayar bugün sende kalsın... İstediğin gibi kurcala... Gelen maillere bak... Kasanın anahtarı da kitaplıktaki mavi vazonun içinde... İşte... Al... Bunlar da şifreler... Bu ne demek şimdi? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Merakını gider... Beni de kendini de rahatlat diye... Tabi anladım... Bütün izleri yok ettikten sonra bakmama izin veriyorsun, değil mi? <gülüyor> Beni böyle mi susturmaya karar verdin? Hayır, merakını gider diye. Ama sana yaranamayacağım herhalde. Ha, kasanın anahtarı da o kadar kolay bir yerdeydi demek. Şimdi izin verirsen dışarı çıkacağım. Dışarı mı? Daha yeni geldin. Yemek yeseydin bari. Dışarıda bir şeyler atıştırırım. Hoş geldiniz. Şöyle oturun isterseniz. Teşekkür ederim. Zamanınızı ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Önemli değil. Böylece kahve borcumu da ödemiş olurum. Heh, sağ olun. Nasılsınız? Arabada ciddi bir hasar yokmuş değil mi? Hayır hayır. Ee, sadece küçük bir çizik hepsi o kadar. Ah, güzel. Hem kendi adıma hem de sizin adınıza sevindim. E, ne içersiniz? Ben kahve dedim ama. Kahve olsun. Sütlü. İki kahve lütfen. Biri sütlü. Aslında başlangıçta kişisel yatırım danışmanlığı da yapıyordum. Ama sonra bıraktım. Kurumsal danışmanlık daha çok ilgimi çekiyordu. Tamam diyorum. Benim de ailemden kalan bir miktar para var. Öylece duruyor. Sizin yatırım danışmanı olduğunuzu öğrenince eh ...değerlendirmek istedim. E, düşündüğünüz bir alan var mı... ...tahvil, hisse senedi, gayrimenkul? Bilmiyorum. <gülüyor> e, ne yapacağım hiç düşünmedim aslında. Neyse zamanınız var. Raporu önümüzdeki hafta teslim etmem gerekiyor. O arada siz de düşünmüş olursunuz. Gerekirse bir arkadaşıma yönlendiririm sizi. O zaman işiniz bittiğinde size uğrarım. Önümüzdeki hafta. Lütfen kusura bakmayın. Şu rapor gerçekten çok zamanımı ağlıyor. Yoksa hemen ilgilenirdim. Gerçekten sorun değil. <gülüyor> Kahvelerinizi getirdim. Sütlü olan sizin değil mi? <gülüyor> evet. Teşekkür ederim. <gülüyor> Afiyet olsun. Bu da sizinki. <gülüyor> Sağ ol. <gülüyor> Rica ederim. ...sizin keyfiniz yok gibi... ...yorgunluktan mı yoksa... ...canınızı sıkan bir şey mi var? Ay, yorgunluktan herhalde. Ee, ev işini ne yaptınız? Aldınız mı? Nerede? Daha gidip bakamadım bile. Karım tatile gidiyor. Ancak o döndüğünde almış olabilirim. Ona sürpriz olacak. <gülüyor> Karınız şanslı biri. Bilmem. Ona sormak lazım. Aslında... Sorun yorgunluk değil. Gerçekten nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Anlatmanızda bir sakınca yoksa... ...yani belki yapabileceğim bir şey vardır. Ha, sağ olun. Ama bu konuda benim dışında kimsenin yapabileceği bir şey yok galiba. Zor bir durum. E, bir şey soracağım size. D diyelim ki... ...bir konuda çaresiz kaldınız... ...köşeye sıkıştınız... ...bu durumdan kurtulmanın da... ...tek bir yolu var... Anladım... ...o yolda sizi rahatsız ediyor... Evet... ...insan çaresiz kalınca her şeyi yapabilir... ...sonucu ne kadar kötü olursa olsun... ...kendinizi kurtarmak için birine zarar vermeyi... ...göze alır mıydınız kendi kurtuluşum için evet yapardım herhalde böyle bir karar vermek gerçekten çok zor bu kadar kendinizi ifratmayın bazen yapılabilecek tek bir şey vardır sanki sıkıntımı gerçekten anlıyor gibisiniz konuşmalarınızdan yapabileceğiniz başka bir şey olmadı anlaşılıyor biliyor musunuz Sizinle konuşmak beni biraz olsun rahatlattı. İyi ki sizinle tanışmışım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Günün nasıl geçti? Her zamanki gibi. Gel. Yoğundu yani. <gülüyor> Aç mısın yemeği hemen hazırlayayım mı? Aç değilim şirkette bir şeyler yedim. İstersen bir duş al. Yatarken alırım. E o zaman otur ayaklarını uzat dinlen biraz. Sana bir kahve yapayım mı? Aa, i̇yi olur. Hemen hazırlıyorum. Buna beni sen mecbur ettin. Ne vardı bu kadar ha? Bir geçmiştir tutturdun. Bilgisayarı da açalım Bakalım kabul etmiş mi Yanına bir şey ister misin ee, Sadece kahve istiyorum Canını sıkan başka bir şey var senin ee, Yok hayır ee, Sadece şu işi Bir an önce halletmek istiyorum B Bütün sıkıntım bu Kahve ee, Birazdan hazır olur Bak İstersen tatilimi erteleyeyim Şimdi bitirince birlikte gideriz. Aa, hayır hayır sen git. Belki daha sonra birlikte de gideriz. Aa, sensiz gitmeyi pek istemiyorum aslında. Orada tek başıma nasıl vakit geçireceğim? Sıkıntıdan ölürüm Aa, herhalde. Öyle düşünme canım. İyi vakit geçireceğinden, eğleneceğinden eminim. Ayrıca tatille ilgili bütün hazırlıklar tamam. Tamam mı? Bir günde mi? Evet. Kalacağın otel, katılacağın turlar hepsi ayarlandı. Uçak biletim bile alındı. Bilet yalnızca gidiş mi yoksa? Hayır canım. Tabii ki gidiş dönüş. <gülüyor> ne bileyim. Sanki beni başından bir an önce atmak ister gibi bir halim var da. <gülüyor> Saçmalama olur mu öyle şey? Hem seninle döndüğün zaman oturup konuşacağız her şeyi. Geçmişimi merak etmekte haklıydın. Ciddi misin? Ne bilmek istiyorsan anlatacağım. <gülüyor> Sen benim karımsın. Dediğin gibi bilmek senin hakkın. Şaka yapmıyorsun değil mi? E, tabii ki değil. Şaka olmadığının ilk kanıtı da bilgisayar çantasının içinde. Ne kanıtı? Ne diyorsun sen? İşte bu fotoğraf. Fotoğraf mı? Ah, yoksa bunlar... <gülüyor> evet canım bu fotoğraftakiler annem ve babam. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum çok şaşırdım. Demiştin ya sokakta görsem bile tanıyamam diye. Hı. Ben de fotoğraf göndermelerini istedim onlardan. Ya keşke biraz daha büyük bir fotoğraf olsaymış. Sen annene mi babana mı benziyorsun? Babama daha çok benziyorum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Bugüne kadar seni çok üzdüm biliyorum. Ama sanki iki yabancı gibiydik. Daha doğrusu sen bir yabancı gibiydin. Ne demek şimdi bu? Bilmiyorum. Öyle hissediyordum işte. Adını, işini, iş yerini biliyorum o kadar. Gerisi yok. Kendime sürekli aynı şeyi sormaya başladım zaman geçtikçe. Kim bu adam, kim bu adam, kim bu adam diye. Söyler misin? Bir insan bu soruyla yaşarken mutlu olabilir mi? Haklısın. Özür dilerim. İnan şu anda o kadar şaşkınım ki... ...yıllardır ağzından tek bir laf çıkmadı. Ama şimdi her şeyi benimle konuşacağını söylüyorsun. Üzerimde taşıdığım bu yükten kurtulacağım artık... <gülüyor> ...beni anlamamandan ve seni kaybetmekten çok korktuğumu da bil lütfen. Seni asla bırakmam. Çünkü seni seviyorum. Hem biliyorsun benim senden başka kimsem yok. Gel sana bir sarılayım. <gülüyor> Gel buraya. <gülüyor> ben de seni kaybetmekten korkuyorum. Her şey yoluna girecek merak etme. Hadi bakalım iş beni bekliyor. Biraz çalışayım. Tamam canım. Aa, kahveyi unuttum hemen getiriyorum. Tamam. Şu maillere bakalım... ...cevap gelmiş olması gerekiyor. Evet... ...gelmiş. Ya kabul etmediyse... ...tıklayalım da görelim ne oldu. Kabul etmiş. İşi bitti kabul et. O yüzden... ...ödemeyi yapman gerekiyor... ...anlaştığımız gibi. Unuttuğun bir şey yok değil mi hayatım? Hı? Pasaportun, kredi kartların, telefonun Unutmadım unutmadım ama Sanki yanıma yeteri kadar elbise almadım gibi geliyor <gülüyor> İhtiyacın olursa girersin bir mağazaya istediğini alırsın Sıkma canını bunun için Aslında seni burada bırakıp gitmek sıkıyor canımı Gitmesem mi acaba? Saçmalama lütfen Birazdan uçağın kalkacak gitmesem diyorsun Olacak şey mi bu? Hadi sıra sana geliyor pasaportunu biletini hazırla Tamam yemeğine uykuna dikkat et tamam mı canım Merak etme gözün arkada kalmasın Oralarda beni düşünüp de keyfini kaçırma tamam mı <gülüyor> Peki her gün ararım seni Ama fazla meşgul etmem İş hayatı yoğun olan bir kocam olduğunu unutmam Sen de uygun olduğun zamanlarda beni ara Merakta bırakma olur mu <gülüyor> Merak etme ararım Sıra sende hadi işlemlerini yaptır Ben de valizini getireyim Peki canım <gülüyor> İş var burada? Ee, ben hemen geliyorum canım Uzaklaşma Tesadüfe bakın yine karşılaştık Sizde mi tatile gidiyorsunuz? <gülüyor> Hayır tatil değil ee, Bir arkadaşımın işi için gidiyorum ee, Çok ısrar edince kıramadım ee, Biraz para da kazanacağım <gülüyor> Çok uzun kalmayacaksınız galiba Valiziniz yok ee, Birkaç günlük bir iş <gülüyor> O yüzden bu el çantasına sığdı her şeyim <gülüyor> Valizler hep derd olur insana Benim de karım tatile gidiyor Söz etmiştim ben ya İki hafta kadar burada olmayacak ee, Siz de bu arada işlerinizi halledersiniz Umarım Döndüğümde ararım sizi buluşur konuşuruz Tabi buluşuruz iyi olur ee, Rapor nasıl gidiyor Bitmek üzeredir herhalde Keşke dediğiniz gibi olsa Bu gidişle yetişmeyecek Hayat sürprizlerle dolu <gülüyor> Size iyi yolculuklar Görüşmek üzere Tamam mı? Hallettin mi? Ha, hallettim. Konuştuğun adam kimdi? Ha, söz etmiştim ya. Hani arabasına şarptığım adam. Ha. Neyse. Hadi seni yolcu edeyim. Ben işe geciktim. Seni seviyorum canım. Kendine dikkat et. Tamam. Aa, senin arkadaşınla aynı uçakta gideceğiz galiba. Baksana. O da işlemlerini aynı yerde yaptırıyor. Ha, tesadüf işte. Keşke sorsaydım nereye gittiğini. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Arayan soran Patron aradı. Öyle mi? Rapor için aramıştır. Efendim? Ee, yok bir şey. Kendi kendime konuşuyordum. Odama geçiyorum ben. Bir kahve getirir misiniz lütfen? Bir de eşimi arar mısınız? Peki efendim. Bu dosya da ne böyle? Bu benim raporum İnanmıyorum. Hazırlanmış ve masama konmuş. E, ama nasıl olur? Şu son bölüme bir bakayım. Evet tamam. Sonuçlar, kanaat ve karar. Hepsi tam düşündüğüm gibi. E, kim hazırlamış olabilir bunu? Odama gelir misiniz? Şirketin bilançosu, yatırım planları... Stok durumları. Benden başka kim bunlara ulaşabilir ki? Girin. Buyurun efendim. Eşinizin telefonu kapalıydı. Ee, Doğruya saat farkını düşünemedim. Geceleri hep kapatır telefon mu? Ee, siz bugün işe kaçta geldiniz? Her zamanki gibi saat sekizde. Ee. E, ...geldiğinizde kimseyi gördünüz mü... ...odamda bu yakınlarda? Hayır efendim... ...sadece temizlik görevlileri vardı. İçlerinde tanımadığınız biri var mıydı? Odama girdiler mi? Yabancı biri yoktu, her zamanki görevliler. Odanızı da benim yanımda temizlediler. Masanızı düzenlemek için girdiğimde... ...raporu bitmiş halde görünce de çok şaşırdım. Bütün bunları niçin soruyorsunuz? Yanlış bir şey mi var? E, yok hayır... Peki raporun kopyasını patrona verdiniz mi? Evet bir kopyasını incelemesi için verdim. Zamanından önce yetiştirmenize çok sevindi. Ya öyle mi? <gülüyor> ben de tebrik ederim efendim. E, teşekkür ederim. Benden yapmamı istediğiniz başka bir şey var mı? E, Yok sağ ol. E, eşimi daha sonra yine arar mısınız? Peki efendim. Hı -hı. Nasıl olabilir böyle bir şey? ...neredeyse benim raporumla birebir aynı üstelik. Bunu kim hazırlamış olabilir? Nasıl bulabilirim kimin hazırladığını? Efendim? Ee, çok sağ olun. Evet, zamanından önce yetişmesi iyi oldu tabii ki. Ben de sizin gibi bir patrona sahip olduğum için çok şanslıyım efendim. Hiç gerek yok. ...bugün değil de başka bir zaman bu izni değerlendirsem... ...ben çok teşekkür ederim. Yoksa... ...yoksa biri bilgisayarıma girdi de... ...rapora öyle mi ulaştı? Şimdi anlarım. Peki bilgisayardaki rapor dosyası da tamamlanmış mı? Evet. İşte rapor açıldı. Bu rapor bir sayfa fazla. Bakalım ne yazıyor. Tebrik ederim. Sorunlarından biri çözüldü. Sıra ikincisinde. Bu, bu, bu, bu ne demek şimdi? Yoksa, ya <gülüyor> Yok, olamaz, saçmalıyorum. Aynı kişi olamaz. Karımı arar mısınız lütfen? Daha on dakika bile olmadığını biliyorum. Lütfen siz dediğimi yapın. Sorunlarından biri çözüldü. Sıra ikincisinde. Ne demek şimdi bu? Birincisi rapor. İkincisi karım mı acaba? Düşündüğüm şeye bak. Başka ne olabilir ki? O zaman... Uyanınca telefonunu da hemen açmaz ki. Ulaşmam lazım. Uyanmış ol, ne olur. Merhaba. E, günaydın. Siz bu saatte. ...günaydın, sizi şaşırttım galiba. Evet, açıkçası sizi görmeyi hiç beklemiyordum. Döndünüz demek, ne kadar çabuk. Fırsat ayağıma kadar gelince iş hemen çözümlendi. Anladım. Peki, yanlış anlamayın ama şirkette işiniz nedir? Yok, merak etmeyin, sizi rahatsız etmeyeceğim. Yok canım, onun için sormadım. Artık aynı şirketin elemanlarıyız. İş arkadaşı olacağız. Ne? Ne? İş arkadaşımı nasıl yani? Sizinle tanışmadan önce iş başvurusunda bulunmuştum. E bildiğim kadarıyla açığımız yoktu. Eleman alınacağını da hiç duymamıştım. Evet biliyorum. Ama ben şansımı denemek için yine de başvurmuştum. E, hakkımda araştırma yapmış şirket. E, referanslarım da olumlu çıkınca e, gelin şartları görüşelim diye haber geldi. E, anlaşabilirsek hemen başlamak istiyorum. E. E, düşündüğünüz istediğiniz bir bölüm var mı? Bilmiyorum pek düşünmedim. E, görev yerimi bugün konuşuruz herhalde. Artık sizinle sık sık görüşeceğiz demek ki. <gülüyor> o zaman tebrikler ve şirketimize hoş geldin. <gülüyor> Teşekkür ederim. Aa, sizin odanız burasıydı değil mi? İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Aa, sormayı unuttum. Uzmanlık alanınız neydi? Yatırım danışmanlığı. E, ya. Günaydın. Günaydın. Ne olmuş buralara böyle? Odamdaki bu değişiklik de ne böyle? Haberiniz yok mu? Artık bir yardımcınız var. Yardımcı mı? İyi ama ben böyle bir şey istemedim ki. Ayrıca bir yardımcıya da ihtiyacım yok. Nereden çıktı şimdi bu? Bir şey mi dediniz? Peki kim olduğunu biliyor musunuz bu yardımcının? Hayır ama bugün gelecekmiş. Ben biliyorum kim olduğunu. Ee, ne dersiniz odanızdaki dolaplardan birini buraya mı aldırsak Koca şirkette sanki oda yok ee, Sizin yanınızda olmasını özellikle istedi Böylece her şeyi çok daha kolay öğrenirmiş İçim ısınmıştı ama şimdi sinirime dokunmaya başladı Tanıyor musunuz yoksa ee, Sayılır Nereye gidiyorsunuz Oda konusunu halletmeye Aynı odada iki kişi olmaz böyle çalışılmaz Öğle yemeğini birlikte çıkalım mı? Ben yemeğe çıkmayacağım. Sana vereceğim işleri ayarlayayım ki boş oturmak zorunda kalma. Önce iş yani. Peki patron sensin. Nasıl istersen. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Lütfen karımı arar mısınız? Ne oldu acaba? ...haber alamamak delirtecek beni. İkisine de ulaşamıyorum. Telefonu açılmadığına göre... ...başka açıklaması yok. Ama neden haber vermiyor? Ulaşılamıyor demek. Tamam. Teşekkür ederim. Gel. Düşündüm de... ...patron çalışırken benim yemeğe gitmem... ...hiç doğru değil. O yüzden... ...seni beklemeye karar verdim. Peki, nasıl istersen. Yalnız odaya girerken kapıyı vurmana gerek yok. Burası senin de odan. Tamam, nasıl istersen. Demek sen de yatırım danışmanısın. İşletme okudun herhalde. Hangi üniversite? Yurt dışında okudum. Şirket yönetimi ve yatırım danışmanlığı üzerinde uzmanlaştım. Bastırımı da yurt dışında yaptım. Altyapınız oldukça sağlam yani... Şirketin seni hemen işe almasına şaşmamalı. Yalnız neden bana yatırım danışmanı olduğunu söylemedin? Daha doğrusu sakladın? Hmm, buna saklamak denemez bence. Evet eğitimini almıştım ama hiç çalışmamıştım. Tecrübem sıfırdı yani. O yüzden söyleme gereği duymadım. Hem söyleseydim sizden nasıl yardım isteyebilirdim ki? Tecrüben olmadığını söyleseydin, yine de sana yardımcı olmaya çalışırdım. Yani bunu bilme şansım yoktu. Haklısın, bilemezdin. Çok gerginsin. Canını sıkan bir şeyler var. Benim yanında çalışıyor olmamla bir ilgisi var. Mı? Hayır, hayır seninle ilgisi yok. Ee... Şaşırdım tabii. Aklıma gelmezdi yardımcım olacağın. Karımdan haber alamıyorum. O beni aramıyor. Ben de ona ulaşamıyorum. Ne otelden ne telefondan. Belki otelini beğenmemiş. Daha iyi bir yere geçmiştir. Hatta başka bir şehre bile gitmiş olabilir. Hiç <gülüyor> sanmıyorum. Eşim öyle bir şey yapmaz. E peki elçiliği arasan. Eşine ulaşamadığını söylesen. Bir işe yarayacağını sanmam. Hem elçilik işi gücü bırakıp eşimin peşine mi düşecek? İhtimal veriyor musun böyle bir şeye? Yine de denemekte fayda var bence. E belki başı belada, kaza, hastalık e her şey olabilir. Gelin. Yardımcı olmamı istemiştiniz. Bir saniye lütfen. Ee, sen git yemeğini ye. Beklemene gerek yok. Ben senin çalışacağın dosyaları sekreterle düzenleyeceğim. Yemeğimi o zaman yerim. O zaman ben çıkayım. Tamam. Evet işte üzerinde çalışacağın şirketin dosyası. Tam on gün zamanın var. On gün mü? İstersen on beş gün olsun. Ee, hayır hayır gerek yok on gün yeterli. O zaman anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Kusura bakmayın ama ben bu adamı sevemedim. Böyle beni rahatsız eden bir şey var bu adam. Neyse bunlar ön araştırma raporları. Bu da yetiştirmesi gereken dosya. İhtiyaç duyarsa yardımcı olun lütfen. Peki efendim. Benden istediğiniz başka bir şey var mı? Hayır teşekkür ederim. Ben çıkıyorum. Bugün işe dönmem. Günaydın. Günaydın. Bakıyorum erkenden işe gelip çalışmaya başlamışsın. E ...senden önce gelip işe başlamak istedim. Hem ayrıca... ...iyi bir asistan patronundan önce işe gelmeli. Bakalım neler yapmışsın. Ee, ya ama... ...bunlar benim sana verdiğim dosyalar değil ki. Biliyorum. Biliyorsun demek. Neden o zaman verdiğim dosyaların üzerinde çalışmıyorsun? Çünkü bunlar öncelikle değil. Üstelik... Bu şirketler için herhangi bir talep yok. Zaman kaybından başka bir şey olmayacaktı. Buna sen karar veremezsin. Yardımcın olduğunu ve benim verdiğim işleri yapman gerektiğini unutma. Dediğim gibi madem sen benim yardımcımsın... ...bırak şimdi telefonu. Dediklerimi yapmak zorundasın. Alo. Evet benim efendim. Size. Bana mı? Kim? Patron. Patron mu? <gülüyor> Buyurun efendim. Ama o henüz çok yeni. Peki siz öyle uygun gördüyseniz. Bütün dosyaları eşit biçimde paylaştırın. Patron öyle istiyormuş. Ben çıkıyorum. Bir yanlış anlama. Benim bu iş paylaşımıyla bir ilgim yok. Ne oldu bir sorun mu var sakin olun lütfen Ev satılmış Anlamadım Eşime alacağım ev satılmış e, Bunun yardımcınızla ne ilgisi var Ev sahibi tam da onu tarif etti Emin misiniz ona benzeyen biridir Hiç sanmıyorum daha önce söz etmiştim ona İyi de hangi evi alacağınızı nereden bilebilir ki Bilmiyorum ama almış işte bu adam ne yapmaya çalışıyor böyle ne Hı. yapmaya çalışıyor Hı, Belki olarak? de ona çok benzeyen biridir bu adamla tanıştıktan sonra her şey ters gitmeye başladı. Her şeyin sebebi o. Beni delirtecek sonunda. Delirtecek beni delirtecek. Lütfen sakin olun. Hiç iyi görünmüyorsunuz. Merhaba. Ne oldu hayırdır? İsterseniz biraz sonra geleyim. Hı? Konuşmanızı böldüm galiba. Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne? Anlamadım. Ne diyorsun? Ne? <gülüyor> Lütfen sakin olur musun? Başıma gelenlerin her şeyin sorumlusu sensin anladın mı? Önce sakin ol. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Lütfen sakince anlatır mısın neler olduğunu? Hayatıma sinsice girdin... ...ve benim olan şeyleri çalmaya başladın. Bir dakika bir dakika. Ne yaptım ne yaptım? Ne dediğimi çok iyi duydun. Saçmalama. Asıl sen benim hayatıma girdin. Kafede tesadüfen karşılaşmadık mı? ...bana hayatını anlattın. Neredeyse bütün sırlarını açıklayacaktın. E bunları sana ben sormadım. Sen anlattın. O kafeye gittiğimi öğrenmiştin ve bir fırsat yaratmaya çalışıyordun. <gülüyor> Öyle mi? Peki, kazayı kim yaptın? Sen çarpmadın mı arabamı? Sonra da iş yerine davet ettin. Takip ediyordun, önüme geçtin. Ya bak gaz yerine frene basabilirdin. Eminim bu şirkete girmenin de bir açıklaması vardır. Hatırlıyor musun? Kafede ilk karşılaştığımızda iş başvurusu yaptığımı söylemiştim. Ee. E Birçok yere iş başvurusu yapmıştım ama en iyi imkanları bu şirket sundu. Üstelik dediğim gibi, seninle tanışmadan önce iş başvurusunda bulunmuştum zaten. Bunu kayıtlardan rahatlıkla öğrenebilirsin. Ya benim yardımcılığıma verilmen bunda da mı senin bir payın yok? İsterin, isterin ama bu patronun kararıydı. Bunu ona sormalısın. Peki ...benim satın alacağım evi neden aldın... ...sevgili yardımcım... ...onu nasıl açıklayacaksın... ...söyle... ...bana haksızlık yapıyorsun... ...oysa ben seninle birlikte çalışmaktan mutluyum... ...ve iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum... ...neyse... İzinle çıkıyorum... ...sakinleştiğinde ve daha sağlıklı düşündüğünde konuşuruz bunları... Siz neden bakıyorsunuz Ben çıksam iyi olacak Evet Şey karınızdan haber alabildiniz mi Yut sen dışarı Günaydın Günaydın Hoş geldiniz e nedir bu haliniz? Sabahları sizin güler yüzünüzü görmeye alışmışım. Asık surat size hiç yakışmıyor. Bana çok kızdınız değil mi? Yo, hayır kızmadım ama çok korkuttunuz beni. Ben de sizi öyle görmeye alışmadım. Her şey üst üste gelince. Neyse geldi mi? Geldi çalışıyor. Ona da haksızlık Hı. ettim. Özür dileyeyim de gönlünü alayım. Masanızın üstünde sizin için bir zarf var. Tamam bakarım. Bana bir kahve getirir misin lütfen? Peki efendim. <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Ee, dün olanlar için çok üzgünüm. Böyle her şey ters gidince... ...üstüne bir de evin satıldığını öğrenince... ...hem biliyorsun... ...karıma da ulaşamıyorum hiçbir haber yok hala. Ben de öfkelendim ve sana patladım. Özür dilerim. Önemli değil. Hepimizin böyle sıkıntılı zamanları olur. Dosyalara ne oldu? Niye kaldırıldı masanın? Zar. Sizin içinmiş. Ha, evet söyledi. Gerçekten üzgünüm. Ben bir kahve molası vereceğim. ...açalım bakalım neymiş. Bugüne kadar şirketimiz için... ...yaptığınız hizmetlere teşekkür ederiz. Ne demek şimdi bu? Bana bunu yapamazlar. Kah kahveniz. Gerçekten üzgünüm efendim. Biliyorsunuz ben sizi severim A Ayrılıyor olmanız beni çok üzdü Öldüreceğim onu Öldüreceğim onu Kim o Seninle konuşmaya geldim aç lütfen Güzelmiş ama sanki her şey yeni biraz da karanlık bir ay önce taşındım o yüzden son günlerde bir dolu aksilik üst üste geldi yıllarımı verdiğim şirket beni kapının önüne koydu ne yapabilirim bilmiyorum adresimi nasıl buldun şirketten aldım peki senin için ne yapabilirim yani gerçi elimden bir şey gelmez ama ben bu kadar öfkeli ve gergin bir adam değilim aslında. Tanıdığın günden beri öyle görünüyorsun ama. Yanlış zamanda tanıştık seninle. Dediğim gibi o kahrolasıca rapor, karımın ortadan kaybolması, evin satılması ve işten çıkarılmam. Bütün bunlar beni çok yıprattı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de sana geldim. Bir şey içer misin? Sonra otur, konuşalım. Madem buraya kadar geldin... ...benim de sana söylemem gereken... ...bazı şeyler var. Artık zamanı geldi. Söylemen gereken şeyler mi? Zamanı geldi mi? Ne demek bunlar şimdi? Ben kahve içiyordum, sen de ister misin? Evet lütfen. Aa, sadece içiyordun değil mi? Evet. Ne kadar çok filmin var. Film izlemeyi seviyorsun anlaşılan. Özellikle tarihi filmleri. Senin özel kahvene pek benzemiyor ama... <gülüyor> ...bu da pek fena sayılmaz. <gülüyor> Önemli değil. Zamanı geldi demiştin. Kafede bana... ...canını sıkan bir durumdan söz etmiştin. Evet hatırlıyorum. Tek bir çözüm yolu olduğunu söylemiştin. Nereye varmak istediğini anlamıyorum. Söylediklerim bilmece gibi. Peki. ...açık konuşalım o zaman. Ben... ...senin sırrını biliyorum. <gülüyor> Sırrımın ne sırrı? Neden söz ediyorsun sen? Herkesten. Karından hatta kendinden bile gizlediğin sırrın var ya hani. Ben o sırrı biliyorum. <gülüyor> ne demeye çalışıyorsun? Açık açık söyle de ben de anlayayım. Sen... ...yıllar önce... ...bir aini yok ettin. Sen ne dediğinin farkında mısın? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Hani şu yaktığı ne var ya... ...ondan söz ediyorum. Üç kişinin öldüğü. Deli saçması bunlar. Ne diye geldiysen buraya. Otur lütfen. Be, be, be, beni başka biriyle karıştırıyorsun. Ne yersin, ne içersin... ...nerelere gidersin, ne yaparsın... ...hakkında her şeyi biliyorum. Yanılıyorsun. ...ben böyle bir şey yapmadım. Birileri yoluna çıkmıştı ve çekilmesi gerekiyordu. Ama o çekilmedi. Sen de patronunun emrettiği gibi... ...evlerini yaktın. Üç kişiyi öldürdün. Ben yapmadım diyorum. Sonra da yok ettiğin o ailenin kızıyla evlendin. <gülüyor> Evlenirken bilmiyordum, sonradan öğrendim. Hala yalan söylüyorsun. Hem, hem evi yakan adamı buldular hapse atıldı. Evet, evet biliyorum. ...o adam işlemediği suçun cezasını tamamladı ve hapisten çıktı. Hapisten çıktı mı? Sen, sen, sen bunları nereden biliyorsun? Sana daha fazla acı çektirmeyeceğim. Çünkü... ...o adam benim. Sen mi? <gülüyor> Kahveni içmemişsin. Ee, i̇stersen yenisini getireyim, Sormuştum. sen Sen oysan... ...o zaman... ...her şeyi sen planladın. Tanışmamız, kaza, şirkette işe başlaman... Evet, raporunu ben tamamladım, evi de ben satın aldım. Şirketten kovulmanı da ben sağladım. Kovulmamı mı? Nasıl? E, raporu benim hazırladığımı öğrenmesini sağladım patronun. Diploman, referansların, hapisteki biri bunları nasıl sağlayabilir? İnsanın hapiste ne kadar çok zamanı olduğunu asla tahmin edemezsin. Orada her şeyi öğrenmek için yeterince zaman var. Sahte belge hazırlamak da hiç zor iş değil Her şeyi şimdi anlamaya başlıyorum Karım Karıma da söyledin değil mi bu yalanlarını Birdenbire sormaya başladığı o sorular Senin yüzündendi değil mi Ailesini yok ettiğin o kadının gözleri Hiç mi rahatsız etmedi seni Yeter artık Seni daha fazla dinlemeyeceğim Ben gidiyorum Nasıl istersen ha, Yalnız keşke biraz daha kalsaydın Konuşacağımız bir sır daha kalmıştı ...bir sır daha mı? Karına hala ulaşamadın değil mi? Ona ne olduğunu merak etmiyor musun artık? Seni hiç ilgilendirmez. Seninle işim bitmedi daha. Yaptıklarının cezasını çekeceksin. ...bu kadar şeyi nasıl öğrenir? Nereden öğrenir aklım almıyor bir türlü. Tabii ya. Bana evi yakmamı emreden adam... ...başka kim olabilir? Ben de senin sırlarını çözmeye başlıyorum sevgili yardımcım. Hemen mail göndermem gerek. Yeni bir... ...teklifim var. En geç yarın sonuçlanmalı. Kes kez, iki katı adını, adresini de yazalım. Heh. Tamam, şimdi de gönderelim. <gülüyor> i̇şte bu kadar. Öğrendiğin sırlarla birlikte sonsuza kadar ortadan yok olacaksın. Karım gibi. Karımı öldürdüm mü acaba? İnsanın geçmişinden kurtulması ne kadar zormuş. Heh, yanıt geldi okuyalım bakalım kendimi öldürmem için ilk kez teklif alıyorum Üstelik hayatıma biçtiğiniz değer çok komik teklifini sürededildi o Televizyonu mu açık unuttun? Yok kapalı. Kim var orada? Cevap ver kimsin? Korkma benim. Ne işin var burada? Nasıl girdin içeri? Söyleyecek daha neyim var ki? Bana ahlak dersi veren adam... ...üç kişinin ölümünden sorumlu olduğumu iddia eden adam... ...bir kiralık katil. Karımı öldürdün sen kim bilir daha kaç kişiyi katil olan sensin sana sevdiğin ve özlediğin birini getirdim ne saçmalıyorsun sen karın yabancı değil ah, günlerdir sana ulaşmaya çalışıyorum neredeydin neden haber vermedin beni merak mı ettin <gülüyor> ölüm haberimi duymaya can atmıyor muydun sen ne diyorsun bütün bunlar ne demek her şeyi biliyorum yalan söyleyip boşuna yorma kendini nasıl bir duygu bu ...öldürmek istediğin iki insan da karşında. <gülüyor> Artık sığınacağın tek bir yalan bile kalmadı. Ben, ben böyle olmasını istemedim. Her şeyin üstüne yemin ederim ki o bir kazaydı. Katil değilim ben. Evde kimse yok sanıyordum. Göz daha vermem emredilmişti. Evin boş olması gerekiyordu. Gördüğün gibi gerçekler gizli kalmıyor. <gülüyor> Yalnızca kendimize sakladığımız gerçekler bile... ...her şeyin yalandı, her şeyin sahte... <gülüyor> ...beni susturmak, sorularımdan kurtulmak için... ...gösterdiğin aile fotoğrafı gibi. Bana, bana ne yapacaksınız? Korkuyorsun değil mi? Şimdi de senin hayatın benim ellerimde. Benimle oynamayı bırakın artık. Ne yapacaksınız bir an önce yapın. Bir şey yapmayacağız. Sana biz bir şey yapmayacağız. Kendinle ilgili kararı sen vereceksin. Ben nasıl? Telefon ya da Tabanca. İkisinden birini seç. Telefon. Belki polisi aramak istersin. Bu da tabanca. Belki... Seç hadi. Hayatı ya da ölümü. Hadi biz çıkalım. Yalnız kalmak ister bence. Hayatının en önemli kararını verecek ne de olsa. Yo. Seçimini bizim önümüzde yapacak. Kararını verirken yüzünü görmek istiyorum. İyi düşün. Hayat mı... Ölüm mü? Seç birini Telefon <gülüyor> Telefon kalsın Doğru seçim yaptın Hayat güzel <gülüyor> ah, Biliyor musun? Tabanca boştu Dolu olsaydı senden Hiçbir farkımız kalmazdı Değil mi? ...gerçeğin peşinde. Sinan Polat'ın yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.